Enbiya Suresi 112 ayet olup, Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. İqtara velin <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. Mâ yâttihim min zikrin <Sessizlik> muhdefin leri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Lâhiyetten kulûbuhü ve esrû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 kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi şimdi bunlar mı iman edecekler <Sessizlik> Senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız bunu bilenlere sorunuz. <gülüyor> Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık hem dünyada onlar eberi olarak da kalmadılar <Gülüyor> Onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. <Gülüyor> Hakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz?. <Sessizlik> nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. Bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip, kaçmaya yeltendiler. <Gülüyor> Dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz. al <Sessizlik>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 mek isteseydik nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk paraza yapacak olsak öyle yapardık <gülüyor>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 Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. <gülüyor> rağmen yine de onlar yerde bir takım varlıkları insanları öldükten sonra diriltecekleri zannıyla ile tanrı edindiler. <Gülüyor> Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce aş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, Yücedir. O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır.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 Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bir onların evlat dedikleri melekler onun ikram ve takdirine masar olmuş kullarıdır. Lâ <gülüyor> bi Kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler. <gülüyor>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 geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan odur her biri bir görüngede yüzmektedir <gülüyor> Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar <Gülüyor> Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kahşerle kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. وَقَالَ رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِن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 İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele, durun biraz. Beni de aceleye getirmeyin. Yakında, ayetlerimi size göstereceğim. <Sessizlik> Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı, bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz, diye söyleniyorlar. <gülüyor>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 Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. <Gülüyor>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 Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar, ikaz edildikleri zaman, bu çağrıyı duyamazlar. <gülüyor> Tanbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah! Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstehak etmekle kendimize zulmetmişiz derler. Why not, why? Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığında da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz. <gülüyor>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 O müttakiler görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten o duruşma saatinden korkup titrerler. <Sessizlik>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 Beş belli bir sapıklık içindesiniz. Onlar sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun dediler. ne demek? Dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. <gülüyor> Ve içinden Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim. diye ekledi. <gülüyor> onların bütün putlarını paramparça etti yalnız halk belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle onların büyüklerine dokunmadı Aa! dönüp de olanları görünce dediler ki kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören her kimse o muhakkak ki zalimin teki <gülüyor> lerinden bazıları sahi İbrahim adındaki bir delikanlının onlara diline doladığını işitmiştik. iden dediler. Getirin onu halkın huzuruna ki çekiciyi cezaya onlar da şahit olsunlar. Aa! Söyle bakalım İbrahim dediler, sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? <gülüyor> Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır.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 Allah'tan başka o taptıklarınıza da hala aklınızı kullanmayacak mısınız? <Gülüyor> Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da, tanrılarınıza sahip çıkın. <Gülüyor> Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. <Sessizlik> Hülasa, onu tuzağa düşünmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Luti ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. <Gülüyor> Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. <Gülüyor>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 ونوطا آتيناه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 Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. <Gülüyor>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 I just fall down.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 bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırf yapma sanatını öğrettik Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz Güremanı da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. <Sessizlik>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 an. hani o yaran bir bu dert bana iyice dokundu Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş <Sessizlik>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 İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i dağın, onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. <Sessizlik> Ondan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. O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 Affını bekliyorum Rabbim. Estecevnâ ve ve duasını kabul buyurduk. Ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. <gülüyor>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 in mm -hmm.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 ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu, hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık. İn İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. <Sessizlik> Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. <gülüyor>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 Nihayet, Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, Adin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kafirlerin gözleri birden donakalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu, kendimize zulmettik, diyecekler. İnnekum ve mâ tehbudû. Siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. <Gülüyor>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 Kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar, cehennemden uzak tutulacaklardır. <Gülüyor> Cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler için de ebedi kalacaklardır. <gülüyor> Sûr'a ikinci yükleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaad olunan gün bugündür diye karşılarlar. يَوْمَ نَقْوِ السَّمَاءَ كَقَيِّ السِّجِلِّ kutub. Come over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 şu kesindir ki biz zikirden tevrattan sonra zeburda da dünyaya Salih kulların variisi olacaklar dünya onlara kalacak diye yazmışızdır. <gülüyor> Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır selnâke İşte bunun içindir ki ey Resûlüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. <Sessizlik> De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. yolunuyor sizin ilahınız tek ilahdır hala mı ona teslim olmayacaksınız <gülüyor> de yüz çevirirlerse de ki, işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde hakka çağırdım. Artık tehdit dolunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem. <gülüyor>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 Resûlullah sonunda şöyle dedi, ''Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteamdır.''